Bölüm 336 Kadının kocasının izni olmaksızın nafile oruç tutmasının haram oluşu. Hadis 1752. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kocası yanındayken onun iznini almadan bir kadının nafile oruç tutması helal olmaz. Yine bir kadın kocasının izni olmadıkça evine hiç kimsenin girmesine izin veremez.